Desteği için Açık Radyo dinleyicileri Ali Çavaz ve Fatih Erdemci'ye teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Sen Emre daha This night. Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Savinna Yannatov'nun söylediği bir Ermeni halk şarkısıyla başladık. Ermeni halk şarkısıydı ama okuyan sanatçı Yunanlı ve Songs of Another isimli albümden dinlettim sizlere. Tam Türkçesi, bir başkasının şarkıları ama belki öteki şarkılar diye Türkçeleştirmek daha güzel olabilir. Şimdi ise sırada Yeni Nur Adan'ın Derya Kenarı isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Bu türkünün farklı yorumlarını önceki programlarda söylediğimizde de aktarmıştım yanlış hatırlamıyorum. yanlış hatırlamıyorsam sizlere. E, künyesi maalesef TRT repertuarında yok. Ama bu türküyü icra eden ve bu konular üzerine düşünen herkesin mutabık olduğu şey türkünün Kırım yüresine ait olduğu. Şimdi Yeni Nur Adan'ın yorumuyla dinliyoruz. Kadife'den kesesi. Şimdi sırada bir Hatay türküsü var Sıdıka Şerbetçi'den Muzaffer Sarı Sözen derlemiş ölçüsü 9.8'lik usulü ise 2, 2, 2, 3 ve Nazlı Öksüz'ün Hasret isimli albümünden dinletiyorum sizlere Altın Tasta Gül Kuruttum. Şimdi sırada Celal Sezer'in Felek Bahane isimli albümünden bir Kıbrıs türküsü dinleyeceğiz. Bu türküde bir dize geçiyor. Yazın lale açar mı, kırlangıçlar göçer mi diye. Ben kırlangıç küçük bir kuş olduğu için göçeceğini hiç düşünmemiştim, göçebileceğini. E, fakat kışları Afrika'ya göçüyormuş kırlangıçlar. Bu vesileyle öğrenmiş oldum ve aklıma yıllardır okumadığım bir kitap geldi. E, Human dediği gibi çağrışımlar birbirini kovaladı. O kitaptan sizlere türküden sonra bir alıntı yapmak istiyorum. Ama önce türküyü dinleyeceğiz. Kıbrıs yöresine ait olan bu türküyü Ekrem Yeşil Adadan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. TRT'de gerçi 5-8'lik yazılmış ama 18'lik yazılması daha doğru olur sanıyorum. Şimdi Celal Sezer'in Felek Bahane isimli albümünden dinliyoruz. Yazın çiçeği güldür. Thank <laughs> you. yazın çiçeği gündür gülü seven mündür kimseler Oh, <laughs> Türkü çok sevmek neye yarar her şeyin azı tatlı dizeleriyle bitti. Türkülerde şarkılarda sık sık keşke sevmeseydim seni görmeseydim seni gibi ifadelere rastlıyoruz ama konuya bu kadar rasyonel yaklaşan ne bir şaire ne de bir türkiye rastlamamıştım ben. Herhalde Aristoteles'in Nikomakos'a etiğini okumuş bunu e, yakan kişi. Ben az önce size söylediğim gibi bir kitaptan alıntı yapmak istiyorum. Çünkü bu türküde geçen kırlangıçlı dize bana Akgün Akova'nın bundan tam 10 sene önce okumuş olduğum bir kitabını çağrıştırdı. Ee, uzun zamandır şiir okumadığım için eskisi gibi bu kitabı da kitaplığımda çok zor buldum. Nereye koyduğumu bile unutmuşum. Bu şiir kitabının ismi Aşk ve Kuyruklu Yıldız. Şiir kitabının sonunda da iki deneme var ve bu denemeler... Sevgili Kırlangıç diye başlıyor. Ee, bu denemelerden ilkinin adı Kuyruklu Yıldızın Peşindeki Kırlangıç. Ve ben oradan sizlere bir uzunca bir alıntı yapmak istiyorum. Kitabın 94. ve 95. sayfalarında alıntı şöyle. İnsanların yaptıkları kadar kuşların yaptıkları da şaşırtmıştır beni. Onların göç haritalarını incelediğimde inanılmaz yolculuklar görürüm. Her yıl göç yollarında beyaz leylek 5000 km, bülbül 3500 km, guguk kuşu 6000 km, ev kırlangıcı 9000 km, kanat basıyor. Bir yıl boyunca 40.000 km uçan bir tür kırlangıç olan kutup sumrusu ise göç yolu rekorunu kanatlarında bulunduruyor. İnsanın inanası gelmiyor değil mi? Galitçe köylerinden birileri göç ettiğinde köylüler bir ateş eksiliyor derler. Ya bir kuş göç ettiğinde? Bir çift kanat eksiliyor mu derler acaba? Ya iki sevgili birbirinden ayrı yerlere göç ettiğinde? Arkalarından söylenenler yeryüzünün her tarafında, herhalde şu tümceye yakındır. Bir yangın eksiliyor. Sözün burasında sevgilileri kavuşturup gerdeğe sokalım ve gülümseyerek bıyık altından şu, şu sözü edelim. Bu gece deprem var. ve Sonra tekrar sevgili kırlangıç diye devam ediyor. Akgün Akova çok sevdiğim bir şair ve bu bana türkünün çağrıştırdığı şeyi de sizlerle paylaşmak istedim programda. Doğrudan halk müziğiyle ilgili olmasa da. Şimdi sırada bir Diyarbakır türküsü var. Celal Güzel Sesten alınmış. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Ve Grup Kibele'nin Bereket isimli albümünden dinliyoruz. Meclisinde mail oldum. <gülüyor> Kağıra ben bir kağıra ya yok mu tabip semtinizde Melhami der ya kağıra de ya yok mu tabip semtinizde Melhami Aşa beyim var ben O da ejem basması, beline kuşak kuşamış. O da ejem basması, o da ejem basması. Sırada yine Celal Güzel Sesten derlenen bir Diyarbakır türküsü var. Önceki programlarda birçok farklı yorumunu dinlemiştik. Ve ben programlardan birinde bu türküyle ilgili olarak İbni Hazm'ın Güvercin Gerdanlı isimli kitabından bir alıntı yapmıştım. Tekrar o alıntıyı yapmayacağım. Ama hatırlatmakla yetiniyorum. E, Aynur Haşhaş'ın Türkü Sarhoşu isimli albümünden dinleyeceğiz. Bir de Aynur Haşhaş'ın ses rengi Kimi dinleyicilerin çok sevdiği, hatta bağlandığı, müptela olduğu bir ses rengidir. Kimilerini ise iter. Ben severek dinliyorum. Umarım şimdi radyosu açık olanlar içinde de bu ses rengini sevenler çoğunluktadır. Dinleyeceğimiz türkünün ölçüsü 18'lik fakat usul türkü içinde sık sık değişiyor. 3-2-2-3 usulü ve 2-3-2-3 usulü kullanılıyor. Şimdi Aynur Haşhaş'ın yorumuyla dinliyoruz. Bahçede Yeşil Çınar. <Gülüyor> Seni yeah. yeah. Şimdi sırada yine Celal Güzel Ses'ten alınan bir hoyrat var. Fakat ben ondan önce geçen haftaki programla ilgili bir şey paylaşmak istiyorum sizlere. Hatırlarsanız Şemsi Yastıman'dan bir türkü dinlemiştik. Şemsi Yastıman, Yekte ismiyle bilinen Kayseri türküsünün üzerine sözler yazmıştı. Ben Yekte kavramı hakkında çok fazla bir şey bulamadığımı, yerel bir kullanımı varsa bunu bilmediğimi söyleyerek... Belki Fasça birleşik sıfat olan yekta kavramıyla alakası olabilir diye yorumda bulunmuştum. Programın hemen ardından Tuğba İnal aradı radyoyu, açık radyo dinleyicilerinden. Annesi Fahriye İnal'la konuşmamı sağladı. Fahriye Hanım 86 yaşındaymış ve sesi oldukça sağlıklı geliyordu. Umarım nice yıllar sağlıklı yaşar. Fahriye Hanım yekte kavramıyla ilgili bir şeyler aktardı bana. Ben onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yekte kavramı yedek anlamına geldiği gibi sırt anlamına da geliyormuş. Ee, bir şeyin yedeğinin bulunduğunu ifade etmek için kullanılırmış yekte kavramı. Yine Fahriye Hanım'ın verdiği örneği vermek istiyorum ben sizlere. Örneğin iki ayakkabınız var. Bir ayakkabı daha almak istiyorsunuz. Ama size arkadaşınız uyarıda bulunuyor. Yekte var ya işte niye alıyorsun gibi. Ee, bir de... Eşeğin arkadan gelen sıpasına da yekte denirmiş Bu açıklamaları için Fahriye Hanım'a çok teşekkür ediyorum Tuğba İnal ve Fahriye İnal'la gerçekten çok teşekkürler Açık Radyo'nun güzel yanlarından biri bu işte Şimdi sırada bir hoyrat var TRT repertuarında yöresi Erzurum olarak kaydedilmiş Kaynak kişi ise Celal ses. Benim kafamda soru işareti oluşturdu. Celal Güzel Ses'ten alınan bir hoyratın Erzurum yöresine not edilmesi. Ama belki Celal Güzel Ses derleme esnasında bunu söylemiş olabilir. Sonuçta ben TRT repertuarında yazdığı gibi künyeyi aktarmak istiyorum sizlere. Erzurum yöresine ait olan bu hoyratın cinasları da bence oldukça güzel. Dinlediğinizde sanırım siz de fark edeceksiniz. Şimdi Aysun Gültekin'in Bala Sarhoş isimli albümünden dinliyoruz. Yavrum bugün yaradan var. Şimdi sırada bir Elazığ türküsü var fakat o türküden önce ben yine sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Cumhuriyet döneminde türküler derlenirken bazen siyasi, bazen ideolojik, bazen de ahlaki kaygılarla kimi sözler değiştirilmiş, kimi türküler derlenmemiş, repertuara alınmamış hatta. Siyasi ve ideoloji o kavramlarını bilerek ayrı kullandım bu arada. Şimdi dinleyeceğimiz türkü de bu türkülerden bir tanesi. Bildiğimiz şeklinde ''Küçücükten bir yar sevdim Vaynenli'' olarak söylenir dize. Fakat bu dizenin aslı ''Küçücükten bir yar sevdim Ermeni'' imiş. Nida Ateş'in bir konserinde kendisi aktarmıştı. Sivaslı bir şairden bu türkünün hiç bilinmeyen bir kıtasını öğrenmiş. Ve ayrıca Vaynenli kısmının da aslında Ermeni olduğunu öğrenmiş. Konserde bize bu kıtayı da çalarak ira etmişti türküyü. Fakat ben o Sivaslı şairin adını e, yazmayı e, unuttum. Daha doğrusu beceremedim bunları not ederken onu yazmayı. Bu yüzden özür diliyorum kendisinden kıyaben. Şimdi dinleyeceğimiz bu türkünün hiçbir yerde bilinmeyen kıtası şöyle. Viran odalarda öter yarasa, benim sevdiğimin adı Marisa, yetiş imdadıma Hazreti İsa... Küçücükten bir yar sevdim Ermeni, Ermeninin kaşı gözü sürmeli. Bu arada ben Hüseyin Irmağ'ın Dinler Arası Sevda Türküleri isimli kitabından da bir mani aktarmak istiyorum. O kitaba da bu türkü alınmış fakat Nida Ateş'ten öğrendiğim bu kıta kitapta da yok maalesef. Bu kitapta bir mani var. Gaziantep yüresine ait olarak bildiğimiz türkünün bir kısmı bu. Bahçelarda mormeni, verem ettin sen beni, ya sen İslam ol ya ben olam Ermeni şeklinde. Ee, çok hoşuma gittiği için bunu da sizlerle paylaşmak istedim türküden önce. Şimdi Adile Kurt Karatepe'nin yorumuyla dinleyeceğiz. TRT Arşiv serisinden çıkan albümden. Ama maalesef e, demin size aslına aktardığım satırlar TRT repertuarındaki gibi icra ediliyor. Yani küçücükten bir yer sevdim Ermeni şeklinde değil, küçücükten bir yer sevdim Vaineli'nin şeklinde. Bu arada türkü Elazığ yöresine ait deminde aktardığım üzere ve TRT repertuarına Hafız Osman Öge ile Şükrü Can Aydın'dan derlenerek alınmış. Derleyen ise Mehmet Özbek. Şimdi Adile Kurt Karatepe'nin yorumuyla dinliyoruz. Kar yağmış şu Harput'un başına? Kutun başıma, kurban olam toprağına daşınam, Kurban olan toprağına daşınam, Henüz girmiş onu on dört yaşına henüz girmiş on üç on yaşına küçücükten bir yar sevdim ay nenli oy nenli ay nenli küçücükten bir yer... Ne mektubu gelmiş oh dürdüran bu, bu arada demin Hüseyin Irmak'ın bir kitabından alıntı yaptım belki meraklıları vardır diye tam künyesini aktarmak istiyorum Hüseyin Irmak Dinler Arası Sevda Türküleri Punto yayınları İstanbul 2009. Punto yayınlarından çıkmış bu kitap. Deminki mani de sizlere 28. sayfasından aktardım. Halk müziğine aşina olan dinleyiciler varsa belki bu programda Ahçık isimli türküyü de duymak istemiş olabilirler. Elazığ yöresine ait olan Ahçık isimli türküyü. Hatta nereye yerleştirdi acaba diye de düşünmüşlerdir belki. Fakat bu programı o türküyü almadım. Çünkü önceki programlarda... Çaldığım yorumları dışında elimde 4-5 yorum var. Birisinin aranjmanı bu kısımlara e, pek uymadığı için almadım e, listeye. Diğerlerini ise zaten çalıp çalmamakta çok kararsızım e, bu programda. Ama o aranjmanın çok iyi olduğunu söylediğim yorumu ilerleyen programlarda paylaşacağım sizlerle. Şimdi onun yerine başka bir türkü çalmak istiyorum. Ermenice bir türkü bu. Kınar Topluluğu'nun Anadolu Ermeni Halk Müziği isimli albümünden Ermenice dinleyeceğimiz bu türkünün e, Türkçesi de var Türkçe olanın ismi ise bugün bayram günüdür Ve e, yöre ekibinden Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenmiş Türkçe olan Urfa yöresinden alınmış Bu ise Diyarbakır Urfa yörelerinde okunan bir Ermenice e, halk şarkısıymış Şimdi Kınar Topluluğu'ndan dinliyoruz bir de ondan önce benim dikkatimi çeken bir şeye sizin de dikkatinizi çekmek istiyorum. İnce Saz icrasıyla ilgili pek malumata sahip değilim. Dolayısıyla e, ince Saz icrasıyla ilgili bir şeyler söyleme hakkını kendimde görmüyorum. Fakat bu türkü UD ile icra edilmiş. E, sanırım buradaki UD icrasının çok özel bir havası, yeri var. Dinlediğimde öyle hissettim ben. E, bilmiyorum sizler ne düşüneceksiniz ama... Keyifle dinleyeceğinizi umuyorum. Şimdi kınardan dinliyoruz. Eskişehir Hampatsum E. <Gülüyor> Program sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta sizlerle 2-3 türkü paylaşmak istiyordum. Fakat süremiz yetmediği için bu türkülerden sadece bir tanesini dinletebileceğim sizlere. Emre Demir Bağ'ın Kar mı yağmış? Şu Harput'un başına isimli albümünden dinleyeceğiz. Türkü Elazığ yöresine ait. Hafız Osman Öge'den Muzaffer Sözen derlemiş. Türkü'nün ölçüsü 18'lik ama bu türkü'nün içinde de usul değişiyor. Usullerden birisi 2-3-2-3 usulü, diğeri ise Doğu Anadolu'nun özellikle Güney illerinde çok rastladığımız 3-2-2-3 usulü. Türk'ünün ismi ise bu dere baştan başa Almalıba. Bu arada bu haftada programın sonuna geldik. Destekçilerimiz Ali Çavaz ve Fatih Erdemci'ye çok teşekkür ediyorum ben. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Diletişimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyicileri Ali Çavaz ve Fatih Erdemciye teşekkür ederiz.